Cibril aleyhisselam e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin e, beyan ettiği gibi size dininizi öğretmeye geldi diye buyurduğu hadiste e, Cibril iman nedir diye sormuştu İslam nedir diye sormuştu ve ihsan nedir diye sormuştu İslam ve iman hepsine birden din denir e, İslam din İman kelimeleri birbirinin yerine de kullanılabilen kelimelerdir. İman ile İslam bir arada zikredilirse e, iman kalbe ait akideyi e, ifade eder. İslam azalarla yerine getirilmesi gereken e, hususları ifade eder. Din bunların tamamına denir. Bu manada. Bazen bunlar birbirinin yerine kullanılır. Hidayet Allah Azze ve Celle'nin e, kulunu işte bu hakikate, hakikati kabul etmeye kalbini açmasıdır. E, hidayete ereni, Allah Azze ve Celle göğsü genişleyen kimseye, hidayet vermediği de Göğsü yukarı çıkmışçasına, e, göklere dar daralan, e, baskı altında kalan, e, dolayısıyla e, sürekli şüphete bulunan kimseye e, benzetir, bu şekilde misal verir Enam suresinde. Ee, İslam'ın tarifi o bahsettiğimiz hadiste e, azalarla eda edilen amellerle tarif ediliyor Cibril hadisinde. Ee, yani kelime-i şehadeti getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak ve Allah'ın beytini haccetmek, zekat vermek e, bunlar sayılıyordu. İmanda da Allah Azze ve Celle'ye Meleklerine, rasul, e, ras, Rasullerine, kitaplarına, e, ahiret gününe, kaza ve kaderin, hayrın ve şerrin e, Allah'tan olduğuna iman diyerek sayılıyordu. E, i̇man tabi bunlarla sınırlı değil. Mesela Peygamber aleyhisselatü vesselam, iman 70 küsur şubedir buyuruyor. Bunların en üstünü La ilahe illallah diyerek Allah'tan başka hak mabut olmadığını e, şehadet etmek bunu söylemek, ee, en düşük derecesi yoldan eziyet verecek bir şeyi kaldırmak ve hayada imandan bir şubedir buyuruyor. İmanın bu şubeleri e, birbirinden farklı şubelerdir. Mesela bir La İlahe illallahın terki e, kişiyi dinin dışına çıkarır. Namazın terki kişiyi dinin dışına çıkarır. Ama hayanın terki kişiyi dinin dışına çıkarmasa da imanda eksikliğe e, delalet eder. Yine aynı şekilde yoldan eziyet veren bir şeyi kaldırmak da e, yine imanın ilgili şubesinin eksikliğine delalet eder. Dinin dışına çıkarmaz. Yani dini e, dışına çıkaran ve e, dinden çıkarmasa da e, imanla birlikte bulunabilen şeyler vardır. Kulun Rabbine karşı işlediği her bir isyan onun imanını eksiltir. Taatler ise onun imanını artırır. Ehl-i Sünnet'in bu konuda akidesi e, bu şekilde. İman taatlerle artar ve masiyetlerle azalır. Bir kimsede hem iman hem şirk bulunabilir. E, bu Ehl-i Sünnet'in harcilerden ayrıldığı husustur ameller imandandır ee, el sünnet bu kavliyle mürciye fırkasından ayrılmıştır ee, tabi bu konuda müstakil bir e, ders gerektiği için böyle cüzi bazı kelimelerle ifade edebiliyoruz belki burada ama eee günkü sohbetle de alakalı olması bakımından şu noktaya dikkat çekmekle yetinelim. Peygamber aleyhissalatü vesselam İbn-i Ömer radıyallahu anhüman rivayet etti hadiste şöyle buyuruyor. Yine usulü alışveriş yaptığınız, sığırların kuyruklarından tutunup Allah yolunda cihadı terk ettiğiniz ve dünyaya daldığınız zaman Allah üzerinize öyle bir zillet musallat eder ki tekrar dininize dönünceye kadar bu zilleti üzerinizden kaldırmaz. Bu hadis-i şerifte iki vaka ile e, ümmetin zilletinin sebebi teşhis ediliyor ve yine tedaviye yönlendirme var. Kurtuluşun olacağını da beyan ediyor bu hadis. Bu iki hastalık iğne usulü alışveriş ile e, adeta sembolize edilmiş bir örnek verilmiş. yine usulü alışveriş e, vadeli daha pahalı alıp peşin daha ucuza satmak aynı malı. E, bu şekilde hileli bir alışverişle üstü kapalı faiz işlemini icra etmektir. E, dinde dinin ahkamıyla oynamak e, genel olarak işte bu hastalığın donuna, içerisine, kapsamına dahil edilebilir. E, diğer husus dünyaya dalıp Allah yolunda cihadı terk etmek, sığırların kuyruklarından tutunmak. Ee, bu da diğer bir hastalıktır. Hastalıklar bu şekilde zikredilmesine rağmen tedaviyi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dine dönmek diye açıklıyor. Yani e, işte hileli alışverişleri üstü kapalı faizi terk ederek e, bu zilletten kurtulursunuz denilmiyor bakın. Veya e, tekrar cihada dönerek savaşa dönerek e, bu zilletten kurtulursunuz denilmiyor da tabi bunlar e, zaten olması gereken şeylerdir. Dine dönünceye kadar diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü insanların bu hileli alışverişlere, hileli faize bulaşması dindeki eksiklikten kaynaklanır. Cihadı bırakıp dünya hayatına dalması bu dindeki bir takım problemlerden kaynaklanır. Ve bizim dönmemiz gereken bu din acaba nedir diye sorduğumuz zaman karşımıza bir sürü mezhepler çıkacaktır. Bir sürü cemaatlerin anlayışları çıkacaktır. Bir sürü tarikatlar çıkacaktır. Bir sürü fikirler, bir sürü davetçiler çıkacaktır. Burada şüphesiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dönmemizi gerekli gördüğü din, Allah Azze ve Celle'nin Resulü ile gönderdiği dindir ki, o dinde fırkalaşma yoktur, ihtilaf yoktur. İhtilaf hukunda hükmü Allah'a ve Resulüne döndürmek vardır. Başka bir kaynağı e, dine dahil etmemek vardır. Başka bir şeyi dinden bilmemek vardır. Din, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da e, hadisinde ifade ettiği gibi sarıldığınız takdirde asla sapıtmayacağınız iki şey bıraktım. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri sünnetimdir diye ifade ettiği şeydir din. E, biz bu dine dönmedikçe ve bu dinin gereklerini e, tevhide uygun bir şekilde gerçekleştirmedikçe bu zillet bizden kalkmayacaktır. O halde yapmamız gereken bize düşen şey bu dinin gerçekleştirilmesidir. Dinin tekrar ilk zamanlarındaki Peygamber ve Vesselam zamanında açıklandığı şeklindeki safiyetine döndürülmesidir. Bidatlerden temizlenmesidir. Şirk unsurlarından ibadetlerimizin temizlenmesidir bu gerçekleştiği zaman işte cihadımız cihad olacak alışverişlerimiz sahih alışveriş olacak ibadetlerimiz sahih ibadetler olacak düşmanın karşısına durduğumuz zaman da Allah azze ve celle'nin yardımını celbedecek bir duruma geleceğiz aksi takdirde görüyorsunuz takutlarla mücadele ettiğini söyleyen bir kısım insanların tağutları reddederken diğer taraftan hiç farkında olmadan bir takım şeyhleri bir takım kabirleri e, perestiş ettiklerini onları ilah edindiklerini görürsünüz. Tağut'u tespit etmek kolaydır. Zira tağut Allah'ın açık hükümlerini yerle bir eden onların uygulanmasını istemeyen onun önüne set olan, engel olan unsurlardır tağutlar ve e, aklı başında olan her insan e, bunu fark eder. Ama ilah sevilerek, tazim edilerek, saygı gösterilerek, isteyerek ibadet edilendir. Maalesef bizim e, yaşadığımız ortamda en büyük gaflet burada. Yani tağutu, e, La ilahe illallah sözünü söyleyen herkes tespit eder. Bunu fıtratıyla da anlar. Tağut zorlamacıdır. Tağuta itaat edenlerin çoğu zorunlu olarak itaat eder. Ama ilah edinilen şeylerde bu bir şey olabilir veya daha başka bir şey olabilir. Bunlar sevilerek, istenilerek, hoşnutlukla yapılan şeylerdir. Evet, e, bu odada bildiğim kadarıyla sürekli e, dinle ilgili, İslam'la ilgili, hidayetle ilgili, tevhidle ilgili dersler oluyor. E, bu Serkan kardeşimizin, soru sahibi kardeşimizin e, eğer devam ediyorsa odadaki sohbetlere çok istifade edeceğini düşünüyorum. Biz burada, e, tabii sözlerimiz belki çok yetersiz kalıyor ama bugünkü dersimiz e, başka bir konudaydı. İnşallah gerek Abrek abi, gerek e, diğer kardeşlerimiz size yardımcı olurlar inşallah. <gülüyor> tamam buyurun inşallah. Kardeş herhalde sorusunu yazıyor. <gülüyor> Elif'le Amr'a ayetleri muhkem kılmış, sonra hüküm ve hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından birer birer bölüm bölüm açıklanmış bir kitaptır. Kişiye kuran yetmez alimlerin izah ve tefsirlerine ihtiyaç vardır. Demek ayetlerin bir kısmını inkar etmek olmaz mı ve ayrıkların anası bu olmaz mı? Şimdi bu sözü e, bu şekilde ele alıp e, yanlışlığına hükmetmek su götürür. Şöyle e, evet Allah Azze ve Celle'nin ayetleri açık ayetlerdir. Fakat e, Allah Azze ve Celle Kur'an'ı tefsir yetkisini, Kur'an'ı beyan yetkisini sadece Resulüne vermiştir. E, zikri Resulün açıklaması için indirmiştir. Resulün açıklamasını da e, o ayet hakkında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanını da bulmak bazen e, alimlere ihtiyaç bırakabilir bize e, alimler Allah azze ve celle'nin kendilerine saygı gösterilmesini istediği kimselerdir ama onlara gösterilmesi gereken ge gösterilmesi gereken saygı onların e, hatasız olduğunu e, düşünmek şekilde olmamalı kesinlikle aleykümselam ve rahmetullah alimlerin <gülüyor> izah ve tefsirleri e, diye bir şey verilmez belki ama e, peygamber aleyhissalatü ve e, beyanını nakletmekle mükelleftir yani Kur'an ve sünnetin naslarıyla anlamak zorundadır zaten bu alimlerde. Biz bu naslara ulaşmak için bu alimlerden istifade ederiz. Anlamanı bilmediğimiz konularda e, ilim sahiplerine sorarız. Allah Azze ve Celle'nin emridir bu. Fakat e, yine Allah Azze ve Celle'nin Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin açık naslarıyla e, bir muhalefet varsa e, biz onu terk ederiz. İki sahabe herhangi bir hususta ihtilaf etmişse biz bu sahabelerin ihtilafını e, kitap ve sünnete arz ederiz. Hangisi kitap ve sünnetin naslarına uygunsa onun görüşünü alır diğerininkini terk ederiz. Alimlerin, müştehit alimlerin e, meseleler hakkındaki söylediklerini de bu şekilde değerlendiririz. E, bizim tarih içerisinde yani İslam tarihi içerisinde e, bir problem olan husus var. Mesela bakın e, diyelim bize şöyle bir soru soruldu. İşte ziraat ve av hayvanı gibi e, bu amaçlarla kullanılan köpek dışında köpek beslemek caiz mi diye. Bize düşen aslında burada yapmamız gereken şey Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyurmuştur ki her kim işte bu ikisi dışında köpek besleyecek olursa, onun ecrinden bir kırat her gün eksilir. Bu hadisi nakletmekle yetinmeliyiz. Biz burada böyle sorulan soruya, köpek beslemek haramdır veya helaldir ifadesini kullandığımız zaman, bu ifade Naslar'ın ifadesi değildir. Biz sadece Naslar'ın ifadesini başkalarına nakletmekle mükellefiz. Helaldir veya da haramdır diye çıkardığımız hüküm, Sadece kendi anladığımızdır. Bunu din diye başkalarına nakledemeyiz kesinlikle. E, bu usta dikkat edilmesi gerekir. Ben sadece e, bunu örnek verdim ama genelde teşmil edebilirsiniz. Bakın İbn-i Ömer radiyallahu anhumaya e, soruyorlar kurban kesmek e, farz mıdır, sünnet midir diye. i̇bn Ömer radiyallahu anhuma Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kurban kesmiştir, müminler de kesmiştir cevabını veriyor. Adam tekrar ediyor. İyi ama farz mıdır sünnet midir diye o da aynı cevabı veriyor. Allah Resulü kesmiştir, müminlerde kesmiştir. Adam tekrar soruyor. İyi ama ben farz mı yoksa sünnet mi olduğunu öğrenmek istiyorum diyor. İbn Ömer radıyallahu anhuma da diyor ki anlamıyor musun? Allah Resulü kesmiştir, müminlerde kesmiştir diyor ve burada bırakıyor. Bakın e, naslarda gelmeyen farzdır veyahut da sünnettir, nafiledir gibi bir ifadeyi İbn Ömer radıyallanma burada kullanmıyor. Ee, i̇nşallah anlatmak istediğimiz hususu anlamışsınızdır. İnşallah anlatabilmişizdir. Evet. Galiba başka bir soru yok. Ben mikrofonu bırakayım inşallah. Hepinize hayırlı geceler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Evet. Allah cümlemizden Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Ee, Allah Azze ve Celle'nin ayetidir bu. Fakat zikir ehline de sınırsız yetkiler vermeyin. E, i̇kazı TV 31. ayetinde geliyor. Burada kastettiğimiz zikir, e, artık bizi bağlayan zikir, e, kitap ve sünnettir. Allah'ın indirdiği zikirdir. E, her ne kadar ayet e, Yahudiler hakkında gelmiş ise de, ee, müminleri bağlayan, Müslümanları bağlayan, e, bizleri bağlayan husus burada Allah'ın indirdiği zikir. Bu kitap ve sünnetin ehline sorun. Yani kitap ve sünnetin ehline bu zikri sorun, zikrine getirmiştir. Buyurun inşallah. Kısaysa bir soru daha alabiliriz. Evet. bu aralar duyduğum 4 teslim 7 safha olay hakkında bir bilginiz var mı? Yani ne hakkında bilmiyorum ben 4 teslim 7 safha yani çok kapalı bir soru oldu ben bilmiyorum diğer arkadaşlar biliyorsa Evrenesi olduğu e, Bilmiyorum neyi kastediyor Dinlemiyorum o adamı Bu adamın e, Herhalde Küfür önderi olduğunu Herkes biliyor Dolayısıyla Böyle bir insanın Hak söyledikleri bile Dinlemeye gelmez Tavus radıyallahu anh e, Bidat ehli birisinin karşıdan geldiğini görünce oğlum diyor, hemen kulaklarını tıka diyor. Adam geliyor, kulaklarını tıkıyor, gittikten sonra açıyor. Bidat diyor, kalbe yerleştin mi diyor, orada şüphe tohumları atar diyor. Bunu çıkarmak zor olabilir, imkansız olabilir diyor. Dolayısıyla bunun gibi e, sapıklık önderlerini e, dinlemenizi hiç tavsiye etmem. Allah şeylerinden saklasın. Çünkü o adama kapılmasanız bile en azından ortaya koyduğu, ortaya attığı şüpheler içinizi yer bitirir. Din açıktır, nettir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gecesiyle gündüzü eşit aydınlıkta olan bir yol bırakmıştır bize. Ee, dolayısıyla bizim kitap ve sünnet dışında başka bir şeye ihtiyacımız kalmaz Allah'ın izniyle. Allah'a ulaştıracak e, her şeyi Ebuzer hadisinde geldiği üzere anh. E, ben sizi cennete yaklaştıracak her şeyi açıkladım ve sizi cehennemden uzaklaştıracak her şeyi de açıkladım diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam herhalde e, Allah Resulü'nün bu sözü üzerine başka araçlara girmenin anlamı yok peki Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu